Denizler fışkırtıldığında kabirler alt üst edilip ölüler diriltildiğinde her nefis yapıp öne sürdüğünü yapmayıp bıraktığını görüp bilecek. 6. ayet. Ey insan bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? 7. ayet. O Rab ki seni yarattı özel biçimde düzenledi, sana bütün uzuvlarında uygunluk ve denge verdi. 8. ayet, seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Çocuğun sperm halinden alaka haline gelişi, cinsiyetinin ne olacağı, renk ve şekli ancak Yaradan'a aittir. 9. ayet, hayır, siz yalnız bir aldanma içindesiniz. Daha doğrusu, dini hesap gününü yalanlıyorsunuz. 10, 11 ve 12. ayetler Halbuki sizin üzerinizde elbette yaptıklarınızı eden şerefli katipler vardır ki, onlar yaptıklarınızı bilirler. 13. ayet İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. 14. ayet ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. 15. ayet, ceza ve hesap günü oraya gireceklerdir. 16. ayet, artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. 17. ayet, ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? 18. ayet, yine ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?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 ve hesaba inanmamaktan. Çünkü facirlerin, Allah'ın emrinden çıkanların kitabı, muhakkak ki, siccindedir. 8. ayet Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. 9. ayet O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, o, kötü amellerin kütüğüdür. 10. ayet Bunu yalan sayanların o gün vay haline. 11. ayet. Onlar ki ceza ve hesap gününü yalan sayarlar. 12. ayet. Onu da her haddi aşan, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. 13. ayet. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, evvelkilerin masallarıdır demiştir. 14. ayet. Hayır, öyle değildir. Doğrusu kazandıkları kötü şeyler onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. 15. ayet Hayır, dahası var. Muhakkak ki onlar, Rab'lerini görmekten, rahmetine ermekten elbette mahrumdurlar. 16. ve 17. ayet Sonra onlar, mutlaka o alevli ateşe girecekler ve onlara, işte kendisini yalanlamakta olduğunuz azap budur, denilecek. 18. ayet Dikkat edin, iyilerin amel kitabı, ılliyyindedir. 19. ayet İlliyyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. 20. ayet O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, yücelerde iyi amellerin kütüğüdür. 21. ayet Allah'a yaklaştırılmış melekler, O'na şahit olurlar. 22. ayet Şüphesiz ki iyiler, bol nimet cenneti içindedirler. 23. ayet Tahlar üzerinde etrafı seyrederler. 24. ayet Yüzerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın. 25 ve 26. ayet Onlara ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içilidir. Onun içiminin sonu misktir. Çok güzeldir. O halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarışsınlar. 27 ve 28. ayet Onun karışımı tesnimdendir. O kıymetli bir kaynaktır ki ondan Allah'a yakın olanlar içerler. 29. ayet Hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. 30. ayet onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. 31. Ayet Ailelerine döndükleri vakitte bu yaptıklarından zevk alarak gülüşe gülüşe dönerlerdi. 32. Ayet O iman edenleri gördükleri zaman hakikaten bunlar cidden sapıkmışlar, beyinleri yıkanmış gerici takımı gibi şeyler derlerdi.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 Sure, adını bu ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ve 2. Ayet Gök, Rabbinin buyruğunu dinleyip, itaat ederek yarıldığı zaman. 3. 4. ve 5. Ayet Yerde, Rabbinin emrini görevi olarak dinleyip, itaat ederek dümdüz yapıldığı, İçindekileri dışarı atıp boşaldığı zaman, herkes yaptığının karşılığını görecektir. 6. Ayet Ey insan! Gerçekten sen, Rabbine varıncaya kadar bu yolda didindikçe didinirsin. Nihayet ona kavuşacaksın. 7, 8 ve 9. Ayet Fakat o zaman kime kitabı sağından verilirse...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 keyifli, mal ve mülkü sebebiyle şımarıktı. 14. ayet Doğrusu o, hesap için diriltilip, Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. 15. ayet Hayır, o Rabbine dönecektir. Çünkü Rabbi, onu çok iyi görendir. 16, 17, 18 ve 19. ayetler Hayır, yaratılmanız boşuna değildir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 Beyaz günler dinlilir. 20. ayet. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar. 21. ayet. Onlara Kur'an okunduğu zaman secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Secde ayeti konusunda 7. surenin 206. ayetine bakılabilir. 22. ayet. Aksine o inkar edenler Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. 23. ayet. Halbuki Allah, onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. 24. ayet. Onun için Ressulüm, onları acıklı bir azapla müjdele. 25. ayet. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için ardı arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Buruç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, 22 ayettir. Buruç, ilk ayette geçtiği üzere, Burçlar demektir. Adını bu ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1, 2 ve 3. ayetler Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görenlere ve görülenlere and olsun ki, 4 ve 5. ayet İnananların dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları, hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri, kahrolmuş ve lanetlenmiştir. 6 ve 7. ayet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 12. Ayet Şüphesiz Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. 13. Ayet Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürecek olan yalnız O'dur. 14, 15 ve 16. Ayetler O, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir, dilediğini derhal yapandır. 17. ve 18. ayet Resulüm Sana geldi mi o Firavun ve Semud ordularının helak haberi? 19. ayet Doğrusu inkar edenler gerçekleri bir yalanlama içindedirler. 20. ayet Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. 21. ve 22. ayet Bunlar inkar ede dursunlar. Doğrusu o kitap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 Göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. O, parlak ışığıyla karanlığı denen yıldızdır. Dördüncü ayet. Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde kendisini görüp gözeten bir muhafız olmasın. Beş, altı ve yedinci ayetler. Artık insan neden yaratıldığına ibretle bir baksın.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 Sinir bilimi uzmanlarından Likoya Colen ve William Turit, yeni bir keşif olarak bunun omuriliğin alt kesiminden çıktığını bildirmektedir. 8. Ayet Şüphesiz ki o Allah, onu öldürdükten sonra dünyadaki hali gibi diriltip döndürmeye kadirdir. 9. Ayet O gün bütün sırlar açığa çıkarılacaktır. 10. Ayet Artık o yüzü kara çıkan kimsenin ne bir kuvveti,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 Sonra da onu otluğa, siyahımsı bir sel köpüğü haline çevirendir. Belki uzun zaman sonra bunlar, yer altında petrol ve kömür haline gelmiş olabilir. 6. ve 7. Ayet Resulüm, sana Kur'an'ı okutacağız, artık dilememiz dışında sen asla unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın nesetmek için dilediği başka. Çünkü O açığı da bilir, gizliyi de. 8. Ayet Seni en kolay olana muvaffak kılacağız. 9. Ayet O halde öğüt ve hatırlatmak fayda verirse de, vermezse de sen öğüt verme ve hatırlatma işine devam et. 10. Ayet Allah'a saygısı olan öğüt alacak, emrine uygun yaşayacaktır. 11, 12 ve 13. Ayetler Asi, kötü olan kimse de,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 fakat ey gafiller, siz geçici dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Ahiretse hem daha hayırlı hem de devamlı ve sonsuzdur. 18 ve 19. ayet. Muhakkak ki bu öğütler evvelki sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. Fezül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamadığı meali